Elihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'de hamim diye başlayan sureler merak edip sayanlar ve bu konuda bilgisi olanların da bildiği gibi yedi suredir. Bir, bir göre bir rivayete göre bu yedi sure cehennemin kapıları sayısıncadır ve bu surelerin her biri bir kapıda duracak ve Ya Rabbi iken bana iman eden ve beni tilavet eden, okuyan e, müminlerden hiçbirisi benim bulunduğum bu kapıdan girmesin diye yalvarırmış. Peygamber Aleyhisselatü Selam da bu özel olarak bizim bu sure ile ilgili olarak Cuma gecesi Duhan suresini okuyan bir kimse günahları bağışlanmış olarak sabahı eder. Bir başka ifadesi de hadisin şöyledir. Bir gece de Duhan suresini okuyan Sabah olunca ona yetmiş bin melek mağfiret diler. Bu hadisi Tirmizi Ebu Hureyre'den rivayet etmiş bulunuyor. Ebu Umame'den gelen rivayete göre de Hamin Duhan suresini cuma gecesi ya da cuma günü okuyan kimseye Allah cennette bir ev bina eder Bu hadisi de Nesai rivayet etmiş. Suyuti Eddurul Mensur adlı eserinde bu iki hadisin de sened itibariyle zayıf olduğunu belirtmiştir. Bu sure ittifakla Mekke'de inmiş bir suredir. Esasen bütün hamim sureleri içinde bu söz konusudur. Ancak hepinizin bildiği gibi e, Mekke'de inmiş olan surelerde Medine'de inmiş bazı ayetler, Me Medine'de inmiş surelerde Mekke'de inmiş bazı ayetler veya Mekke ile Medine'nin dışında herhangi bir yerde inmiş bazı ayetler bulunabilir. Bu e, konu ile ilgili bir de Mekki ve Medeni ayetler neye göre tasnif edilir hususuyla alakalı görüş ayrılıkları da vardır ki e, biz bunu bu derslere başladığımız e, ilk günlerde, ilk derslerimizde kısa da olsa, özlü de olsa açıklamaya gayret etmiştik. Bu surede de e, Medine'de indiği belirtilmiş, e, ''İnna kâşiful azâb'' diye başlayan, biz o azabı bir miktar açacağız, kaldıracağız, diye devam eden ayet-i kerime, 15. ayet-i kerime, Medine'de indiği'' söylenmiştir. Surenin tamamı 57 ayet-i kerime'dir. Sure, diğer Mekki surelerin temel karakteristik özellikleri taşımakta ve bunları dile getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ve Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden birisi de ayetlerinin mesani niteliğini taşımasıdır. Mesani tekrar edilen Aynı konuların tekrarı manasında da tekrar edilen çok okunmak suretiyle de tekrar edilen anlamı da verilmiştir. Fakat bu mesani terimi e, aynı konuların çeşitli vesilelerle tekrar edilmesi şeklinde kabul edilirse ki en çok kabul gören Açıklamaların başında bu gelir Mesani ile ilgili olarak. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'in icazının yani mucize bir kitap oluşunun e, göstergelerinden, belgelerinden, delillerinden bir tanesidir. Çünkü aynı husus konu edilmekle birlikte o kadar farklı üsluplarla farklı bağlamlarda ve değişik şekillerde zikredilmiştir ki buna kelimenin tam anlamıyla hatta ağır basan anlamıyla dahi tekrar demek mümkün değildir. Çünkü aradaki ayrıntılar aradaki üslup farklılıkları aradaki bağlam farklılıkları eee Kullanılan lafızların benzer olmakla birlikte doğurdukları o atmosfer, mana benzerlikleri, kelime benzerlikleriyle birlikte farklı atmosferler içerisinde üslubun, akıcılığın devam etmesi hatırımıza hiç bu mananın, bu hususların tekrar edildiği gerçeğini getirmez. Orada ayrı bir zevk, ayrı bir tat, ayrı bir şey. Çünkü gerçekten bunlar tekrar bu burada bu konu burada alındı, bu konu burada ele alındı, bu konu burada ele alındı. Dediğimiz zaman gerçekten bir tekrar olsaydı doğrusunu isterseniz usan çıkarabilirdi. Ama biz mesela Musa Aleyhisselam kısası Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen kısalardır. Bu kusurların muhteva olarak birbirlerini tekrar eden yerleri elbette vardır. Fakat her bir yerde okuduğumuz zaman o tekrar kabul ettiğimiz lafız ve manalar bile apayrı bir anlam kazanmakta o bağlam içerisinde, o sure içerisinde, o surenin bulunduğu konum içerisinde ve apayrı bir özellik arz ediyor. Apayrı bir zevk veriyor. Bir edebi zevk, bir imani zevk, bir manevi zevk, bir Efendimiz Fülle'in Musa Aleyhisselam ile ve İsrail ile beraber yaşama zevki bambaşka karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Hamim Suresinin ve diğer bütün Mekki surelerinde yer yer benzer konuları tekrar ettiklerinin görülmesine rağmen mana itibariyle bu sadece bir manevi tekrardır. Aynı zamanda maneviliğin bir başka veçesinde baktığımız zaman hiç tekrar yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin veya ayet grubunun bir bulunduğu sure içerisinde özel bir bağlamı vardır. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde bir bağlamı vardır. Ve bu bağlamlar birbirlerinin aynısı değildir. Ayrısı gayrısı da değildir. Birbirlerinin ifade yerindeyse bütünleyicisidir, tamamlayıcısıdır. O yönüyle Kur'an-ı Kerim'in gerçekten insanın ömür boyu zaten e, hafızlarımızın, Kur'an tilavetine e, devam edenlerimizin, e, hatim yapanlarımızın, her gün Kur'an okuyanlarımızın e, hissettikleri ve farkında oldukları bir şeydir. Bu Kur'an gerçekten okumakla, üzerinde durulmakla kendisinden usanılacak bir kitap değildir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam ilim bahçelerine gittiğiniz zaman oradan yiyiniz, otlayınız, zevk alınız diyor. İlim bahçeleri nedir? Kur'an'ın öğretildiği bahçeler. Budur. Evet bu şekilde buhan suresi ile alakalı kısa bir giriş yaptıktan sonra Hamim surelerinin de bu harflerle başlayan surelerin de ortak bir özelliği vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini, açıklayıcı bir kitap oluşunu Hidayet oluşunu insanları yanlışlardan kötülüklerden kurtarıp onu doğruya iletmek üzere gelmiş bir kitap oluşunu yani kısacası Kur'an'ın ve Kur'an'ın meziyetlerini özelliklerini ayrıcalıklarını dile getiren surelerdir ve bu hemen bu Mukatta harflerle başlayan surelerin başında söz konusu ediliyor en azından mukatta harflerle başlayan surelerin büyük çoğunluğu bu şekilde. Bu sure de aynen bu şekilde başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in her suresinin başında bildiğimiz gibi bu mübarek Bismillahirrahmanirrahim zikri vardır. Bu mümin için zikir aslında insanın iç dünyasını uyanık ve diri tutması demektir. Böylelikle biz her bir sureye Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalbimizi uyanık ve diri ve Allah'ın bize açacağı rahmaniyet ve rahimiyet kapılarının füyüzatından istifade etmek üzere başlıyoruz. Basmale o manada e, uçsuz bucaksız Rahman ve Rahim Allahü Teala'nın iki tane rahmaniyet rahimlikten gelen yani merhametlilikten lütufkarlıktan, bol ihsandan bahseden iki tane mübarek ismiyle başlamış. Lafzat başka. El er Rahman, er Rahim. Ya Rabbi sen Rahman ve Rahim olarak başlayacağımız bu işe başlayacağım bu işe rahmetinle ve rahmaniyetinle beni bundan olabildiği kadar en ileri derecede lütfunla yararlandır. Çünkü bu Kur'an'ın kendisi rahmet olduğuna göre ve nunzilü men el Qur'anı ma huwa şifa uli insanların özellikle kalbi, ruhi, manevi, ahlaki, itikadi, ameli bütün hastalıklarının şifası olan bir kitap. Bir insanın kalbi, akli, ruhi, fikri, itikadi bir hastalığı varsa şifasını Kur'an'da arasın. Ameli, ahlaki Efendim, insanlarla alakaları bakımından kainatla alakaları bakımından herhangi bir rahatsızlığı, bir kusuru, bir hastalığı varsa şifası Kur'an'dan arası. Niçin? Çünkü bu Kur'an şifa ve rahmet olmak üzere inmiştir. وَنُنَّزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ Biz Kur'an-ı Kerim'in Müminler için şifa ve rahmet olanını indiriyoruz. Olmak üzere indiriyoruz. Öyle olmayan mı var? Hepsi böyledir. Bu halde bu e, surelere ki Tevbe suresi müstesnadır. Onun için olduğunu vaktiyle izah etmişti. Bu sureler cenab Allah'ın rahmaniyetini ve rahimiyetini bize daha yakından yaşat yaşatmak ve anlamak üzere bir başlangıç, bir anahtardır. Ve bütün hayırlı işlerimize besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamamız uyarısını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten bize ta baştan beri yapmış ve bu konuda bizi ne yapmıştır? Uyarmıştır, öğütlemiştir bize. Hamin. Elbette bu mukatta harflerle alakalı olarak yapılmış çeşitli izahlardan yine zaman zaman sırası geldikçe ve daha derslerimizin başlarında bahsetmiştik. En yine güçlü kanaat bunların anlamlarının bilinemeyeceği. Ancak bu harflerin bütün insanlara verdikleri verdiği bir mesaj var. Bir meydan okuma muhtevası da bilhassa ön plana çıkartınız. Bunun ihtiva ettiği işaret ne? Kısacası diyor ki ey Kur'an'ı Muhammed Haşa Aleyhissalatu Vesselam uydurdu diyenler. Onun kullandığı dil Arapçadır. Gereksiz Araplar, bu iddiada bulunan, inkar eden, vahiy olduğunu kabul etmeyen, Arapça dili konuşanlar, onun Ali vesselamın çağdaşları, gerek kıyamete kadar gelecek olanlar. Eğer sizler bu Kur'an'ın bir insan sözü olduğunu söylüyorsanız, bir sihir, bir büyü fark etmez. O insan sözünün ek niteliğidir. Ama netice itibariyle sihirde, kahinlikte, şiirde, hepsi insan sözüdür. İnsan sözü olduğunu iddia ediyorsanız, onun kullandığı harfler, o harflerden meydana getirdiği kelimeler, o kelimelerden meydana gelen bir ayet yapısı, sure yapısı ve Kur'an'ın tamamı var. Buyurun, siz de aynı harflerle ona benzer bir yapı ortaya koyun, bir kitap ortaya koyun diye bir meydan okumanın bir farklı çeşididir. Vel kitabil mubin. Mubin aslında ismufaildir, açıklayıcı demektir. Fakat... Yani etken ortaç olmakla birlikte edilgen ortaç anlamı ön plana çıkıyor. Yani beyan olunmuş kitap demek. Apaçık olan manaları apaçık olan kitap anlamındadır. Acizane kanaatime göre bu kelimenin yani mübin lafzının ve Kur'an-ı Kerim'de benzeri yerlerde mümkün olan yerlerde bu şekilde etken ortaç bir kelime eğer edilgen ortaç anlamında kullanılmış ise kanaatimce iki anlamı birlikte hatırlamak, zihnimizde canlandırmak daha uygun geliyor bana. Yani hem açık hem açıklayıcı. Kendisi açıklığa kavuşturulmuş. Kapalı tarafı olmayan bir kitap hem de muhataplarına ele aldığı konularda kapalılık bırakmayan bir kitaptır. Yani kitap hem mübin hem mübeyyindir. Kendisi de apaçıktır hem de kendisi ayrıca beyan edicidir. İşte biz bu açık seçik ve açıklayıcı kitabı İnna enzelnahu fi Leyletil Mubarake. Mübarek bir gecede şüphesiz biz o kitabı onu mübarek bir gecede indirdik. Malum bu gecede Kadir Suresi'nde daha açıkça belirttiği gibi Kadir gecesidir. İnna enzelnahu fi Leyletil Kader. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Burada da mübarek bir gecede indirdik. Buyuruyor. Kadir gecesi demek ki aynı zamanda mübarek bir gecedir. Niçin? Çünkü bu mübarek gece yine Kur'an-ı Kerim'deki bir başka ayet Bakara suresinde "Şehrul Ramazan elledi unzile fihi Kur'an". Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Dolayısıyla bu gece. Hem Ramazan gibi bir ayda bulunduğundan, hem Kur'an'ın nazil oluşundan, hem de bizatihi gecenin kendisi de Allah tarafından mübarek kılınmış olduğundan, mübarek bir gecede indirilmiş bir kitaptır. Niçin? Çünkü kendisi de mübarektir. Yani bu kitabın kendisi de mübarektir birçok yerde Kur'an- Kerim'in mübarek olduğu bereketli olduğu bereketi bol kılınmış bir kita olduğu zaten beyan edilmektedir Kur'an tarafından müzik edilmektedir bereket ise mevcudun mevcudun hacminden veya muhtemel etkisinden ve etkinliğinden çok daha büyük çapta etkin ve etkileyici olması tabii. Ve bereket genelde iyilik ve güzellikler hakkında kullanılır. Bu kitap bu biz mübarek bir gecede indirdik. Kitabın kendisi de mübarek zaten. İnna kunna munzirin. Biz gerçekten Tehlikeleri haber vermek suretiyle uyarıp korkutanlarız. Uyarıp korkutanlarız. Allah Allah mübarek bir kitap uyarıp korkutuyor. Öyle ya. Elbette öyle olacak. Çünkü onun seni tehlikelerden, seni bekleyen, aksine hareket etmen halinde bu kitabın gösterdiği istikametin dışında bir yol ve istikamet takip etmen halinde seni bekleyen tehlikeleri bildirip sana haber verir. Sen de onları dikkate alıp uzak durursan işte o zaman kitabın senin üzerindeki bereketi tecelli etmiş olur. Böylelikle ne alaka? diyeceğimiz bir husus kalıyor. Biz onu yani bu kitabın mübini, mübarek bereketi, rahmeti, güzellikleri, iyilikleri çok fazla olan bir gecede indirdik. Biz esasen uyarıp korkutanlarız. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı kendisine getirdiği hayat nizamına getirdiği akide ahlak prensip ve şeriata riayet etmeyenleri uyaran bir kitaptır. Bildirerek etmeyenleri bekleyen tehlikeleri belirterek hatırlatarak uyaran bir kitaptır. Bu da başlı başına bir berekettir, bir lütuftur, bir ihsandır. Fiha yufraku kullu O gecede hikmeti pek büyük her bir iş başkalarından ifade edildiğindeyse ayırt edilir. Her iş buradaki emrin hakim, hakim sıfatı hikmeti pek büyük, hikmeti sonsuz her bir iş ifade ilk anda anlaşıldığı gibi Hakim olan işler veya bazen yanlış olarak anlayanların anlayacağı gibi. Hakim ve hikmetli olan işler ayırt edilir. Öyle olmayanlar ayır edilmez. Böyle mi anlayacağız? Hayır. Her bir şey esas itibariyle Allah'ın emri ve fiiliyle meydana geldiğine göre, onun takdiriyle meydana geldiğine göre, biz Allahsa da anlamasak da, farkında olsak da olmasak da, Hikmetli olmayan hiçbir iş olmadığına göre bu gecede hikmetli her bir iş yani kısacası bütün işler çünkü hikmetsiz Allah'ın bir işi yoktur. Bütün işleri ne yapar? Dağıtır. İfade ise ilgililere görevleri tevzi edilir. Anlamlarından birisi bu. Çünkü bu gecede böyle bir tevziat yapılır. Esas itibariyle konuyla alakalı yapılmış bu açıklamaların illa bu, budur diyebileceğimiz kadar bir şeyi yoktur. Yani bir kesinliğini bilemiyoruz. Emran min indina yani nezdimizden gelen, indirilen her bir iş. Nekkaşa göre buradaki emir Kur'an'ın kendisidir. Allah onu kendi nezdinden indirmiştir diyor. Başka alim ve müfessirlere göre bu Allahü Teala'nın bu mübarek gecede kullarının durumlarıyla alakalı olarak verdiği hükümler kazaları ve takdirleridir. Hangisi ise kısacası bütün emirler biz çünkü biz şüphesiz elçi gönderenleriz veya elçilerle mesajlarımızı gönderenleriz Risalet verenleriz biz rasuller gönderdik rasuller'e de bizim emrimizi ulaştıran rasuller gönderdik onlara bizim emrimizi ulaştıran rasuller Vahiy melekleridir ki bunların başında Cebrail'dir. İstisnai olarak diğer bazı melekler, büyük melekler de zaman zaman bir çeşit vahiy getirmişlerdir. Ama bizler, o Resulü biz gönderdik. Kime? Resulullah'a. Resulullah kime Resul'dür? İnsanlara. Ondan önceki diğer bütün Resuller'dir. Onları biz gönderdik. Yani burada aslında işin gerçeği anlatılarak bunun zıttı iddialarda bulunan başta Kur'an'ın müzul döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Risaletini tebliğ ettiği dönemdeki onun Risaletine yapılan itirazlar, şüpheler, tereddütler de kesin bir dille cevaplandırılmış olmaktadır. Biz nasıl ki kainatı ile ilgili, sizin insanlar olarak hayatınızdaki her bir vukuat ile ilgili, her bir hadise ile ilgili emri dağıttıysak ve bu emirleri işleri işleri ilgili meleklerimiz aracılığıyla yerine gelmesini sağladıysak ve bunları ilgililere Ayrı ayrı bildirdik ve gerçekleştirdiysek gönderdiğimiz rasullerin de durumu böyledir. Yani kainatı idare eden ben olduğum gibi diyor Cenab-Allah. Sizi kendi şeriatime göre kendi kendimizi idare etmeniz için size rasuller gönderen ve orasullere kitaplar indiren benim. Bakınız bu aynı zamanda insanoğlunun kainat içerisindeki müstesna yerine de işarettir. Kainat ve olaylar Cenab-ı Allah'ın haklarında vermiş olduğu hüküm gereğince, onlar için koymuş olduğu sünnet gereğince, onlar ile ilgili olarak indirdiği emirler gereğince, Kainatta işler devam eder, sürüp gider. O düzen kurulduğundan beri Cenab-ı Allah tarafından zaman zaman değişen yeni o ana çerçeve içerisinde hadiselerle birlikte farklılıklarla birlikte kainatın idaresi böylece devam edip gider. Ne zamana kadar, kıyamete kadar böyle devam ediyor. Ama Cenab-ı Allah insana kainattan farklı olarak bir özellik vermiştir. İradesiyle seçimde bulunmak. Güneş mesela, ay, gökyüzündeki şeyler, diğer cisimler, yeryüzünde yetişen bitkiler, hayvanlar vesaire. Bunların herhangi birisi kendilerine biçilen ve kendileri için tayin edilmiş olan görev ve hareket sınırlarının dışına çıkıyorlar mı? Hayır. Çünkü onların böyle bir tercihleri yok. Bizim de elbette tercihimiz dışında yaptığımız veya karşı karşıya kaldığımız durumlarımız vardır. Söz gelimi ben şu tarihte dünyaya geldim, şurada dünyaya geldim. Bu benim tercihim değil. Bu Cenab-ı Allah'ın hikmetli işlerinden birisidir. Emrin Hakim diyor ya, yani o gecede verilmiş olan hükümlerden birisinin bir neticesidir. Ama Cenab-ı Allah bundan beni sorumlu tutmayacaktır. O tarihte doğduğum için de veya o yerde doğduğum için de ayrıca mükafat vermeyecektir. Buna benzer bizim irade ve tercihimizle yapma imkanımız olmayan ve yapmadığımız bütün işler ile ilgili durum budur. Ama biz hayatımızı İrademizle tercih neticesi yapıp yapmamakta serbest olduğumuz bir yığın işler var. İşte imtihanımız buradadır. Hanginizin amel itibariyle daha güzel olacağını sınamak üzere ölümü ve hayatı yaratan Allah'ın şanı ne mübarek ne yücedir. Tebareke suresindeki sır burada. İrademizle imtihan ediliyoruz. Cenab-ı Allah çünkü bizlere Rasulleri göndermiş, o Rasuller de bizlere irademizi nasıl doğru bir şekilde kullanıp nasıl doğru tercihlerde bulunacağımızı o Rasuller göstermiş bulunmaktadır. Yani Cenab-ı Allah diyor ki ben kainatın kendi iradesiyle tercihi söz konusu olmamak üzere, işlerini yönetmek üzere emirler, hükümler ve elçilerim olduğu gibi Şiz insanlar için de size bir akide, bir şeriat, bir hayat, bir ahlak nizamı, bir dünyadaki davranış, hal, tutum, hareket ve gidiş ifadelerinde ise buyruklarını indirdim. Ve bunların hepsi hikmetle dolu emirler. Nasıl ki kainatta hikmetsiz hiçbir şey yoksa ey insanoğlu, senin iradenle tercih edip etmeme Yetkisini, daha doğrusu imkanını sana vermiş olduğum bu şeriatte de hiçbir şekilde hikmetin dışında bir emir, bir hüküm kesinlikle yoktur. Hakim, Arapçada mübalağa kipidir Çok çok hikmetli demek. Son derece hikmetli demek. Peki hakim ne demek? Kelime olarak ne demek? Muhkemden geliyor. yani hükmü, şeriatı, kaderi ve bütün tasarrufları sapasağlam ve hikmetlerle dolu olan demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın ister kevdi emirleri, ister şer'i emirleri sonsuz hikmetlerle doludur ve bu Rabbimizden bir rahmet olarak böyle gelmiştir. Rahmeten bir rabbik. Rabbinden bir rahmet olarak biz Resuller gönderdik. Nezdimizden vermiş olduğumuz her bir emir bu şekilde efendim hikmetle dolu işlerdir. Niçin? İnnehu huvessami'u'l-alim. Çünkü o her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bununla Cenab-ı Allah bu ayetin sonu ile verdiği mesajlar arasında Şunun da olduğunu düşünüyorum. Yani Cenab-ı Allah diyor ki ey Allah'ın akidesini, şeriatini, kısacası dinini bir kenara bırakarak Allah'ın dışındaki varlıkların yasalarına, sistemlerine, düzenlerine, ideolojilerine 14 asır önce nazil olduğu zaman putların düzenine Günümüzde de cahili şartlarda oluşturulmuş mevhum putların onların cisimleri vardı. Günümüzde ideolojilerin sadece hayatta mücessem bir hayatı, bir hali var. Yoksa vehmi ideolojiler, düşünceler, felsefeler. Bunları ortaya koyanlar her şeyi işiten midir diyor. Dolayısıyla her şeyi bilen midirler? Her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören kısacası Cenab-ı Allah'ın sıfatlarına sahip olabilen bir varlık ancak beşeriyetin meselelerine çözüm getirecek dünya ve ahiretteki meselelerini en güzel şekilde rayına oturtacak bir sistem kurabilir. Yoksa öbür türlü insanlar kendi koydukları sistemlerle o sistemleri egemen kılan güçler sürekli olarak kendilerini koruyup koruyacaklarından güçlü olmaları halinde başkalarını sömürürler. Kavga, savaş, sömürü, zulüm, hayasızlık, ahlaksızlık, isyan, inkar ve tümlü türlü çaresizlikler ve hatta söz meclisten dışarı çirkefliklerden başka hiçbir şey üretemez. Niçin? Çünkü Semih değildirler, alim değildirler, rahmetli değildirler, hikmet sahibi değildirler ve ilahi. Bu güzel vasıflara, isimlere, sıfatlara sahip olamayanlar Beşer için, insan için, kendileri gibi kimseler için sistem, İslami manasıyla din ortaya koymak güç, imkan ve selahiyetine asla sahip değildirler. Çünkü insanoğlu kainatta müstesna bir varlık olmakla birlikte o ancak Cenab-ı Allah'ın emirlerini uygulamakla yükümlü bir halife olabilir. Paşa ilahlık makamına asla çıkartılamaz. Ama bugün beşeriyet farkında olsa da olmasa da itiraf etse de etmese de cahili din ve rejimler üreterek aynı şekilde cahili putlar ve uydurma ilahlar üreten ve sayısız inanın günümüzün cahili putları uydurma ilahları Atina'nın veya eski Yunanın Olimpos'undaki tanrılardan da fazladır. Hint tanrılarından da hatta fazladır. Efendim, Mekkeli müşriklerin tanrılarından da sayıca daha fazladır. O halde ne kadar uydurma tanrı varsa o kadar çok yönlü esaret vardır. O kadar çok yönlü zulüm vardır. O kadar çok yönlü dalalet vardır. O kadar çok yönlü batıl ve yanlış inanç vardır. O kadar çok yönlü ahlak dışılık vardır. O kadar çok yönlü sömürü vardır, kam vardır, zulüm vardır, göz vardır. Niçin? Çünkü bunların gözettikleri tek bir şey vardır. Hakkın doğrunun daima kuvvetlinin yanında ve kuvvetlinin elinde olması ve onun tasarrufu ile bunların dayatılmasıdır. Neye rağmen? Hikmetsiz olmalarına rağmen, rahim olmamalarına rağmen, semih olmamalarına rağmen, alim olmamalarına rağmen kısacası Esma-i Hüsna'ya ve onun meglüllerine sahip olmaları gerekirken bunların zerresine kadar dahi sahip olamayan, katmerli cehalet, katmerli şefkatsizlik, katmerli zahidimlik, katmerli merhametsizlik ve buna benzer katmerli körlük, katmerli basiretsizliklerine rağmen meşeriyete ilahlığa sunuluyorlar. Ve bunları kabul eden veya etmek zorunda olan basiretleri bağlanmış veya çaresiz bırakılmış veya imkanları olmayan bir şeyler üzerinde düşünme kabiliyet meleke ve imkanları ellerinden alınmış zavallılar da bu sistemin ifade ise e, müthiş çarkları arasında ezilip, öğütülüp gitmektedirler. Sözüm burasında, şunu da ekleyip bir sonraki ayet-i kerimeye geçmeye çalışalım. Meşeriyeti bu cendereden, bu son derece ezici, ufalayıcı, değirmen taşlarının arasından kurtarabilme diye aday sadece Müslümanlardır. Ve bu sorumluluk onların omuzları üzerindedir ve bu görev çok çok büyük bir görevdir. Bu görevin üstesinden kalkabilecek bir manevi güç ve donanıma da Müslümanlar ilk fırsatta hatta maddi manevi güç ve donanımlara İlk fırsatta sahip olmak ve beşeriyete kurtuluş reçeteleridir. En hikmetli, en açık dille, en yalın, en anlaşılır bir şekilde sunmaları, göstermeleri, ortaya koymaları icap edilir. Peki Cenab-ı Allah'ın gerçekten öngördüğü din anlatmaya çalıştığımız şekilde hüviyet ve mahiyette midir? Ve bu nereden geliyor? Bakın, 7. ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Cevabını veriyor hatta. diyor ki, رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ma بَيْنَهُمَّ Bu rasul göndermeler, kitabın üldürülmesi senin Rabbinin bir rahmeti ya. İşte o Rab göklerin Yerin ve ikisi Arasındakilerin Rabbidir Yani Cenab-ı Allah Diyor ki Sizin Ey insanlara İslami anlamıyla Din icad eden Oluşturan uyduranlar Ve ey bunların Uydurmalarını doğru Kabul edenler kurtarıcı kabul edenler, bu acı ve sahte reçetelere, öldürücü reçetelere, insanın dünyasını da ahiretini de zakkum gibi berbat eden reçetelere, şu veya bu sebeple güvenen, itimat eden insanlar. Bu kitabın size sunduğu reçete Kimden geliyor? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden geliyor. Yani Cenab-ı Allah diyor ki ey insanoğlu, ey kurum, tefekkür et. Tebareke suresinde bu tefekkür vurgusu bilhassa baş taraflarda vurgulanıyor. Şu göklerin ve yerin nizamına, intizamına bir bak. Bundaki mükemmellik neyi gösteriyor? Bunları yaratanın, varidenin her bakımdan mükemmel olduğunu, ilmiyle, hikmetiyle, kudretiyle, eveline söyleyeyim, yaratıcılığıyla vesaire. Kamil olduğunu gösteriyor. Çünkü onların Rabbi odur. Rab, tekrar ediyorum daha önce birkaç sefer söylemiştik veya yeri geldikçe söylememiz de lazım. Rab, her bir şeyi ihtiyacına göre, aşamadan aşamaya, kendisiyle alakalı kemel, kemal mertebesine ulaşıncaya kadar yetiştiren, büyüten, geliştiren, idare eden demektir. Ve Cenab-ı Allah bunu, Bunca sayısız varlıkların canlısıyla, cansızıyla, yerdeki ve gökteki varlıklarıyla hepsi için yapıyor. Bunu düşündüğümüz zaman aklımız, hayalimiz, havsaramız, havsalamız bu kudretin, murmubiyetin azametini gerçekten tasavvur etmekte yetersiz kalır. İşte gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri rububiyetiyle bu muazzam sistem ve düzen ile var eden Rabbimiz bu kitabı indirmiş size, bu kitabı indirdiği Resulü sizi uyarmak üzere göndermiştir. Niçin uyarıyor? Bu kitabın hükümlerine uyarsanız mükafat vardır, dünya ve ahirette kurtulacaksınız. Uymazsanız ne dünyanız yolunda gider ne de ahirette kurtulursunuz. Bazı işleriniz yolunda gider gibi görünse bile bu sadece sizin aldanmışsınızdır. Hakikatleri görmeyi işiniz veya eşyanın arkasını, olayların arkasını, hikmet gözüyle, Kur'ani gözle, vahiy gözüyle idrak edemeyi işinizden kaynaklanır. İn kuntum mokinin. Eğer kesin inanç sahibiyseniz, yakin sahibiyseniz bu böyledir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi size bu kitabı indirmiştir. Bu kitabın hükümlerine tabi olur. Rubobiyet nasıl ki cennet cehennem, iman küfür, fısk, itaat gibi bir muhtevaya sahip olan buyruklar Kur'an-ı Kerim'de genelde arka arkaya geliyorsa Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah'ın rububiyeti ve uluhiyeti hep birlikte vurgulanır. Veya en azından birçok yerde çoğunlukla bu böyledir. Göklerin Yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi odur. Eğer kesin olarak inanıyorsanız. La ilahe illa hu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. İlah, sevgiyle, muhabbetle, istekle emrine itaat edilen ve emri yerine getirilen demek. Çünkü bazılarına göre ilah kelimesi aşırı derecede sevmek ve sevginin verdiği düşkünlükle bağlanmak demektir. Oradan geliyor. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yani ondan başka ma'budun bilhak diye kısaca izah edilir. Hak ile yani ibadeti kendisine ibadeti hak eden ve kendisine ibadet hak olan tek bir mağbud odur. Başkası yok. İbadet de malum insanın hayatını ilah kabul ettiği zatın yani ilahının istediği gibi tanzim etmesi halinde onu ilah edinmiş olur. Allah benim ilahımdır. Fakat nerede olursa olsun onun hükümlerini es geçiyor. Ve bundan da bir sıkıntı görmüyorum. Bu yalan bir iddiadır. La ilahe illallah diyoruz. Demeye devam edeceğiz. Fakat anlamını iyi idrak etmemiz gerekiyor. La ilahe illallah yani hakkıyla Allah'tan başka mamut yoktur demek olduğuna göre ibadet teriminin kapsamına giren hiçbir hususta Allah'tan başkasına itaat etmeyeceğiz. Çünkü bu şekilde isteyerek, bilerek, severek itaat ibadettir zaten. İstemeyerek irade dışı, hata ile vesaire olursa onlar kendilerine göre belki bir mazeret olabilir. Mazeretle yapılan işler geçicidir. Ondan tövbe edilir. Allah'tan af ve tekrar olması gereken konum ve pozisyona geçilir. İşte burada Cenab-ı Allah bütün sahte ilahlara beşeriyetin Hak etmedikleri halde kendilerinden sistem ve düzenlerini aldıkları kimselere ve beşeriyete bu düzeni alın uygulayın diye söyleyen veya yeri gelince dayatanlara meydan okuyoruz. Sizler bu ilahlık iddiasında bulunuyorsanız La ilahe illa yuhyi ve yumit Ondan başka ilah yoktur o Hayatta verir, rendir, diriltendir. Hayatta verir ve Var. Hayatta verir ve öldürür. Diriltir ve öldürür. Nitekim İbrahim Aleyhisselam da aynı gerekçe ile Nemrud'un uluhiyet iddiasını çürütüvermişti. Bu iki ayet-i kerimenin Önce dedi ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. O da ben de öldürür ve diriltirim diyor. Kur'an-ı Kerim'de kıssanın devamında bu zikredilmiyor ama rivayetlerde zikredilir. Rivayete göre peki nasıl öldürüyor diriltiyorsun veya nasıl öldürüp dirittiğini göstermek için gülünç, maskaraca bir yola giriyor. Zaten iddia abuk sabuk olunca o iddiayı ispatlamaya kalkışmak daha da abuk ve sabuk olur. Güya hakkında ölüm cezası verilmiş olan birisini serbest bırakıyor. Yolda geçen günahsız birisini de öldürüyor. İşte ben de öldürdüm ve diriltirim diyor. İbrahim ona bu aleyhissalatü vesselam gerçekten ne öldürmedir ne diriltmedir demiyor. Çünkü bu bir mugalatadır. Yani kelime oyunu Sahtekarlık kısacası. Bu sefer bir önceki yerde göklerin ve yarın Rabbi ve ikisi arasındakilerin Rabbi anlamındaki bir, bu sefer bir meydan okumayla daha karşısına çıkıyor. Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Haydi sen bunun aksini yap diyor. O zaman فَبُحِتَلَّذ۪ي كَفَارُ Kafir olan ne diyeceğini şaşırdı kaldı. Bir şey diyemedi. O halde aynı gerekçe Kur'an-ı Kerim tarafından Aynı iddialarda bulunanların hepsine karşı bir meydan okuma olarak haksızca davalarını çürütmek ve kendi haklı davalarını ispatlayabilmek için ancak bunları yapmaları halinde kabul edileceği anlamında meydan okuyor. Siz gerçekten insanlara nizam dayatıyorsunuz, sistem dayatıyorsunuz, kanun dayatıyorsunuz, şeriat dayatıyorsunuz, inanç sistemi dayatıyorsunuz. İnaçsızlık da bir inançtır. Fark etmez. Bu bir sistemdir. Bunları dayatıyorsunuz. O zaman köklerin ve yerin rububiyetinin size ait olduğunu gösterin. O zaman nizam verebiliyorsanız verebilme hakkına sahip olduğunuzu iddia ediyorsanız o zaman Öldürün ne dilicidir? Halbuki kendi kendisini insan ne öldürebilir, ne dilitebilir? Ya da bana de söyleyeyim ben tutarım e, tabancayı beynime, şakama dayarım, tetiği çekerim kendi kendimi öldürdüm. Bu sadece ölüm vesilesidir. Vesile farklıdır, sebep farklıdır, hakikat farklıdır. Hakikat farklıdır. Otobüsle biniyorsunuz bir şehire gidiyorsunuz. O şehire gidiyorsunuz diye o otobüsle veya uçakla her neyle giderseniz veya gemiyle gidiyorsunuz diye o kullandığınız vasıta sebep gittiğiniz yerin kendisi midir? Bu inceliklerin farkında olmak lazım. O zaman Nemrud'un ki rivayete göre adı Nemrud'i İbrahim Aleyhisselam zamanındaki kulların Buna karşı çıkanın. Nemrud'un uluhiyet iddiası gibi inceliklerin farkına varmak lazım. Zaten hatırlarsınız Mü'min suresinde de gördüğümüz üzere gerek firavun, gerek firavun vari bütün uluhiyet iddiasında bulunanlar veya Allah'ın dışında başkalarına uluhiyet ısnat edenler aslında Aynı sahtekarca iddialarda bulunuyorlar Fakat birçok kimse şu veya bu sebepten dolayı ya bunu fark edemiyorlar veya çeşitli hesaplardan dolayı kimse kralın çıplak olduğunu söylemek istemiyor. Veya söylemeyi göze alamıyor. Devam ediyor. Rabbukum ve Rabbu abâ ikum evveli. Allah sizin de Rabbinizdir. Sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Sizin kabul etmemeniz veya onların kabul etmemiş olmaları hakikati değiştirmez. Belhum fi şekkin yel'abûr. <Gülüyor> Aksine onlar bir şüphe içinde oynayıp duruyorlar. Şüpheye tereddüt içerisinde. Yani kendilerinin Söylediklerinin, yaptıklarının, dağıttıkları sistemlerin, kabul ettikleri sistemlerin küçükten büyüğüne kadar doğru olduğundan kendileri de emin değildirler. Şüphe ediyorlar. Şüpheye rağmen bunu sürdürüyorlar. Değerli kardeşler, burada asıl mesele aslında şudur. Asıl mesele insanın bu hayatının nasıl süreceği ve sürdürmeceği ve bu hayattan sonra ne olduğunu bilmek, iman etmek, anlamak, kavramak ve kararlaştırmak meselesidir. Günümüz insanına ahiret unutturuldu. Hükmü kül, Eksere tabi kaidesine göre maalesef insanlığın büyük çoğunluğu böyle. Unutturuldu. İnsanlar ne Allah'ı hatırlar oldu ne ahireti hatırlar oldu. İman ettikleri esaslar veya iman ettiklerini söyledikleri esaslar çerçevesinde yaşamak arzusu, isteği, cehdi, gayreti ve böyle bir ortam yoksa o ortamı ona uygun hale getirme istek, çaba, gayret, plan, proje, programları müminlerde de bile hemen hemen yok. Dünya arzusu, dünyayı öne geçirmek, dünyayı elde etmek, dünyalığın peşinden koşmak çoğu kimse bizi, çoğu zaman çoğu kimsemizi oyalıyor, bizi unutturuyor. Eğer biz hakikati, Cenab-ı Allah'ın uluhiyetinin, rumbubiyetinin hakikatini, dünyanın hakikatini, ahiretin hakikatini, rasullerin getirdikleri dinin, mesajın, nizamın hakikatini ve bu sahte uluhiyet nizamlarının din, gerçekte din olan batıl hayatların ve gidişlerin gerçek mahiyetlerini biz bilmezse ve biz insanlığa anlatmazsak ve biz bu konuda üzerimize düşeni yapmazsak Allah rızası için bir düşünelim. Bunu bizden başka kim yapacak? Beşeriyet bu hakikatlerin farkında, farkına ne zaman varacak, nasıl varacak? Beşeriyet kendisine koca bir yalan yutturulduğunu, büyük bir batıl denizinde boğulmakta olduğunu ve bunun farkında olmadığını Nasıl anlayacak? Kim anlatacak? Biz bunu yapmazsak, biz bu sorumluluğu yüklenmezsek bizden başka hiç kimse bunu yerine getirmeyecektir. Ve onlar şu höyü tereddütleri içerisinde oyunlarına, oyalanmalarına devam edip gideceklerdir. Fakat bu ila nihaya böyle gitmez. Gitmeyecek. Çünkü 11. ayet-i kerimede hemen, daha doğrusu 10. ayet-i kerime ve 11. bunu belirtiyor. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ لُّبِينَ O halde gözle, emir Resulullah'ın şahsına ama kasıt ahireti hatırlamayanların hepsi öncelikle ve bu ahaliyle de müminler. Semadan apaçık bir duman ile gelinecek o günü veya semada apaçık bir dumanın görüleceği, geldiğinin görüleceği o günü gözetle diye buyuruyor. Önümüzdeki ders inşallah 10. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amna Yusufun ve Selamun Aleyin ve velhamdülillahi Rabbil Alamin.